Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programına dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Yurhanertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz Açık Radyo et Açık Radyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Leyla Akta'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğum Gonca Açıkalın arkadaşımız, açık radyo programcısı ve oy ve ötesi gönüllüsü bu seçimde ise Türkiye saha koordinasyonunu üstlendi, saha koordinatörlüğünü yerine getirdi. Hoş geldin Gonca, merhaba. Hoş bulduk, merhaba, merhaba, teşekkür ederim. Evet. Zaman ayırdığınız için. Aman efendim rica ederim. Ee, özellikle de tabii ki oy ve ötesindeki arkadaşlara özellikle teşekkür gerekiyor. Çünkü son dört programımızın e, üçünü e, sizlerle gerçekleştirdik. 27 Haziran tarihinde hemen seçimin arkasından e, Altın Saatler programında Sina Hakman'la işin bilişim yönünü ele aldık. Ayın 4'ünde, 4 Temmuz'da Adil Seçim Platformu'ndan Tayfun İşbilen'le görüştük. 11'inde yine ile eksik bıraktığımız noktaları tamamladık. Bugün de seninle birlikteyiz. Evet, bugün seçim öncesi çalışmaları, gönüllülerin toplanması ve sandıklara bağlamları yani kısacası... E, saha çalışmasını, koordinasyonunu gerçekleştirdiğin, Türkiye koordinasyonunu gerçekleştirdiğin saha çalışmasını ele almak istiyoruz ama bu saha çalışması örgütlenmesi derken e, nasıl bir ...süreci ifade ediyoruz... ...ve neler giriyor bunun içine... ...bu konuda bir kısa bilgi ile başlayabilirsek... Başlayalım ...çok iyi olur. Başlayalım tabii... Ee, ...saha örgütlenmesi deyince... E, ...oy ve ötesinde çalışmış olanların... ...gayet iyi bileceği... E, ...çok aslında basit bir e, süreçten bahsediyorum... ...basit ama uzun süren bir süreç... E, ...görev almak isteyenlerin... Görev almak istediklerini belirtmeleri ve çok basit bir kayıt işleminden sonra sandıklarına, okullarına, sandıklarına görevli olarak atanmaları. Fakat bu sefer bunun farkı, bu süreçteki farkı, bu seçim sürecindeki şöyle oldu. Daha önce en fazla şeyimizi ne diyeyim? ...yayılımımızı arttırdığımız oy ve ötesi olarak 46 ilde olduğumuz bir seçim vardı. Bunda 81 ilde olalım mı dedik. Ee, birazcık da açıkçası galiba delice cesaretine benziyor bu. De o kadar kısa zamanda evet, tabii. Evet çok kısa bir zamanda biliyorsunuz seçim çok zaten beklenmedik bir zamanda açıklandı. Baskın seçim ee, deniyor. Denen, evet evet. Ee, oy ve ötesi de seçimlerde aktif olan bir e, taban hareketi işte grassroots mu dersiniz, tavan hareketi mi dersiniz, seçim dışındaki zamanlarda o bir e tamamen gönüllülere evet, dayanıyor. tamamen gönüllülere dayanıyor. Bir önceki seçimle ilgili tamamlanması gereken işleri, yazılması gereken raporları e, vesaireyi hallediyor. Hafif böyle bir sakin bir dönemi var. Hafif değil, baya sakin bir dönem ama seçim e, açıklandığında birden vites e, arttırmaya başlıyor. E, gönüllüler tekrar ...işe çağrılıyor... ...gönüllülerin kendi hayatları değişmiş oluyor... ...değerlendirmeleri değişmiş oluyor vesaire... ...onların... Teker... Yani bir öncesinde çalışmış olan gönüllülere... ...bir çağrı gidiyor... Gidiyor, yeni gönüllülere de... Tabii. ...yeni gönüllü olmak isteyenlere gidiyor... Ee, ...daha önceki seçimlere baktığımızda... ...hep şunu görüyoruz... ...oy ve ötesinin gönüllüleri... E, ...çok büyük oranda değişiyor... ...bir önceki seçimde çalışmış olan... ...ben yoruldum artık diyip çalışmak istemeyebiliyor veya başka bir şey Tabii. yapmak isteyebiliyor. Hep yeni gönüllüler geliyor, gençler geliyor. Böyle bir döngü var. E, o nedenle de e, hep dediğim gibi vitesi baştan böyle bir hızlandırmaya, yükseltmeye başlıyoruz. Bu kısa süre içerisinde 81 ilde olalım dedik. Bunun da arkasındaki motivasyon bir önceki e, referandumda e, sahada olmadı o ve ötesini referandumda ama bütün e, şeyini analizlerini yaptığı referandumda e, yeterli ve dengeli gözlenemeyen. ...yirmi bin kadar sandık olduğunu... ...bunu herkes zaten yazdı çizdi... E, ...oy ve ötesi de bu sonuca ulaştığı için... E, ...her yerde olsak... ...acaba böyle bir işe girişsek... ...bakalım ne olacak... E, şeydi, e, ...itkisiyle başladık burada. Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirirsek... Hı. ...böyle bir bölgesel... E, ...dağılımdan mı bahsediyoruz... ...seksen ile kırk altı arasındaki... E, ...kentlerden? Aslında... E, ikiye ayırmak lazım bu gözlemlenemeyen sandıkların yoğun olduğu bölgeler var ki bu biraz Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu'ya kadar şöyle hafif bir ince belli ince. çay bardağına benzeyen bir şekil var orada bir de oy ötesinin başladığından beri kullandığı model bu saha modeli hep büyük şehirlerde yoğun olarak çalışmayı doğuran bir model onun içinde büyük şehirler odaklı bir yapısı var bunun da değiştiğini bu seçimde söyleyebilirim 81'i deyince e, baya bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı ve hemen önce bir bölgelere ayırdık Türkiye'yi e, çok pratik nedenlerle her yerde herkesi tanımıyoruz İstanbul'dan Tabii. birilerinin gidip e, oralarda sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantı kurması seçim paydaşlarıyla oy ve ötesinin bağlantı kurması gerekiyordu bu nedenle 22 bölgeye ayırdık 22, bölge. 22 bölgeye ayırdık aslında İstanbul'u ayrı tutmak lazım İstanbul kendi içinde de bölgeleri Bölgelere, olan büyüklükte tabii. bir yer ee, ama Türkiye'nin geri kalanını 22'ye ayırdığımızı söyleyebilirim bu da e, yaklaşık e, 45 bölge sorumlusuyla ...çalıştığımız anlamına geliyor... ...çünkü bir bölgede birden fazla bölge sorumlusu oluyor... ...ve buna Şimdi, İstanbul dahil değil... ...İstanbul dahil bu 45'e... 45 e ...ama ee, 22'ye dahil 22 değil... Dahil evet. değil. Ee, ...şeyi de düşünürseniz... E, ...bazı yerlerde... ...yerelde bölge sorumlularımız var... ...çok iyi, senelerdir oy ve ötesiyle gönüllülük yapmış, e, sistemin oturmasına çok büyük destekleri olmuş. Ege bölgesinde, İzmir'de, e, Antalya'da, Akdeniz'de, e, Hatay, Bazlı Adana, e, Hatay bölgesinde, ondan sonra Gaziantep'te, Ankara'da özellikle. Burada e, tecrübeli gönüllüler kendi bölgelerinin e, sorumluluğunu üstlendiler ve etraflarındaki illerin ama Türkiye'nin geri kalanı için... ...yeni yeni e, şeyler... ...bölge sorumluları, il sorumluları, ilçe... ...bina sorumluları yaratmak gerekiyordu. E, bu da bayağı büyük bir yüktü. Yarat yaratıldı mı? E, çoğunu başardık. Çoğunu evet. başardık. Şimdi burada belki şeyden bahsetmek lazım... ...eğer e, başka bir soruya geçelim demezsen... Yok yo... yo. E, Gittiğiniz zaman bir yere, bir e, sahada bir e, tanışma ihtiyacı var. Tanışmak için de bir sivil toplum kuruluşunun kapısını çalabileceği ilk yer neresi? Bir başka sivil toplum kuruluşu. Tabii. Bu yönden harika işbirlikleri oldu. Ee, çok hakikaten kucak açıldı e, oy ve ötesine çünkü zaten yerinde oturmuş çalışmasını yapan senelerdir başka konularda da olsa e, alanını bilen sivil toplum kuruluşları vardı. Bir ve oy de, ve ötesi de özellikle kendi alanında tanındı ve e, güvenildi. Herhalde ondan evet. e, güzel çalışmaları orada o şekilde başladık e, ama yetmiyor. Çünkü bir de işin içerisinde e, tabii seçim söz konusu olduğu için seçimle ilgili bilgilere, yereldeki bilgilere sahip birilerinin de olması lazım. Onlar da genellikle siyasi partilerin e, yerel örgütleri oluyor. E, oy ve kurulduğundan beri hep e, her zaman Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde siyasi parti temsilcileriyle, e, i̇lişki içerisinde şöyle ilişki içerisinde eşit mesafede, eşit mesafede. Evet, biz bütün bunu partilere. yapmak istiyoruz diye söylüyoruz gelen öneri teklif vesaire ne varsa onları değerlendiriyoruz bizden bir istediğiniz beklediğiniz var mı diye bütün siyasi partilerin hepsine bir çağrıda bulunuyoruz e, cevap alırsak. Evet, burayı da çok kısa özetleyelim. Ee, yani bütün siyasi partilere söylenen şu itiraz süreleri içinde biz yüksek seçim kurulu e, sonuçlarıyla kendi sonuçlarımızı karşılaştıracağız ve size uyarılarda bulunacağız. bulunacağız. Evet. evet. Bu. Bir de tahhudu bu. Yani. o. Bu. Bir de seçimin öncesinde e, şöyle bir e, pratik e, durum ortaya çıktı. Daha önceki seçimlerde de. ...gönüllüler için hazırlanan eğitimler var biliyorsun. Bu eğitimleri herkese açık istersen gönüllü olma ama o eğitim yapılıyor. Gelip dinleyebilirsin merak ediyorsan. Şunu gördük siyasi partilerden de ilgi oldu bu eğitimlere. Daha önce de oldu bu seçimde ben de Ben bunu çeşitli toplantılarda hem duydum hem de şahit oldum. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış var. onun için açık kapı. Buyurun gelin deyince siyasi partilerden de e, herhalde... E, hani. Kolaylık açısından orada bir eğitim veriyor yediğim dinleyeyim zaten nedir 135 sayılı genelgedir bu ee, onu dinleyeyim diye gelen siyasi temsilcileri de oldu bu da çok aslında e, bizim beklemediğimiz ama yaratmış olduğumuz bir e, fayda oldu herhalde. Evet şimdi e, bu e, bahsetmiş olduğumuz saha örgütlenmesiyle ilgili e, sonuçlar ne oldu yani. Hedefleriniz vardı 81 ildi ve gönüllü sayısı olarak da bir hedefiniz vardı. Bu iki açıdan sonuçlarla karşılaştırdığımızı tablo ne? 81 ilin hepsinden bir tepki aldık. Bütün illerde ufak veya kalabalık gönüllü gruplarımız oluştu. Bu birinci kazancımızdır OVT'si olarak bu seçimlerde. Her ilde aynı yaygınlıkta olamadık. Bunu da ben çok doğal karşılıyorum. Çok doğal. Zaten başta beklentimizi o şekilde kurmuştuk. Kısa dönemde gidip tanışıklık oluşturup sistemi anlatıp ondan sonra da seçimlere hazırlamak çok da mümkün görünmüyordu bazı yerlerde. Hiç daha önce çalışılmayan yerlerde. ilginin ne olacağını biraz test etmiş olduk. Ama her ilde. Mutlaka şu anda oy ve ötesi gönüllüsü var her ilden e, az veya çok tutanak geldi uygulamalarımız kullanıldı e, bu şeyimiz e, mobil telefonlar üzerinden tutanak gönderme K3. uygulamamız kullanıldı Uygulaması. E, o, o çok enteresan bir şey oldu bizim için daha, daha zorlanırız zannediyorduk ha şu oldu mu? Her yere çare bulduk mu her sandığın başına birisini koyduk mu zaten e, bu artık e, çok yüksek bir hedefti yaklaşık 180 küsur bin sandık var, sandık var e, ama yola şu şekilde çıkmamakta olmazdı her sandığa birisini koyalım bu e, hedef olmasa da en azından vizyon olarak orada duran evet. bir şey. ...her zaman da durması lazım bence. Sadece oy ötesinin değil siyasi partilerin de... ...böyle bir vizyon seçimlerde olması lazım. Ve bu alanda çalışan diğer evet. e, sivil girişimleri... ...ve sivil toplum evet. kuruluşlarının evet. tabii. Evet. Evet. Evet. Ee, Bayburt, biz e, seçimden önce de... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ...birkaç program yaptık. E, ve o e, programlarda... ...sizin de derdiniz olan Bayburt... <gülüyor> ...bizim de derdimiz <gülüyor> haline geldi... ...birdenbire. <gülüyor> <Bayburt>. <gülüyor> Ama sonucunu bilmiyorum. <gülüyor> Bayburt... Gümüşhane, Rize ve Trabzon bizim bir bölgemizdi ve oraya da en canavar bölge sorumlularımızdan birisi gitti birkaç defa gitti, eğitimler verdi şahane iş çıkarttı Bayburt artık eski Bayburt değil, değil. onu söyleyebilirim çok güzel. Aa, çok güzel. buna çok sevindik, tebrikler Evet. şimdi buradan hareketle zamanın tabii ki az olması gönüllü sayısını da etkiledi Önce, özellikle bir önceki seçimdeki gönüllü sayısıyla e, mevcut e, bu seçimlerdeki gönüllü sayısını karşılaştırdığınız zaman nasıl sonuçlar? Şöyle, e, bu noktaya geleceğini tahmin etmiyordum ben. Beklentimin çok üstünde gerçekleşti. E, çok kısa bir zamanda 50 bin gönüllü başvurusu aldık biz. E, şunu düşünürseniz, e, bu başvurunun gelmesi için bir çıkmanız... ...arkadaş ben bu işi yapıyorum hadi demeniz lazım. Demeniz lazım. Tabii. Kampanya diyebiliriz evet. buna. Bunu çeşitli vasıtalarla duyurmanız lazım. Ona başladığımızda zaten bizi aramaya başlamıştı gönüllüler. Hadi ne yapıyorsunuz ne diye. Ee, yani bu, bu kez görevimiz şunu, de. Bu kez görevimiz de. Bu şunu gösteriyor zaten hazırız. Yapmaya hazırız. Ama işte bu yeni yerlerde tabii daha farklı oldu. Oraya gidip yüz yüze konuşmadan oy ve ötesi mi o ne... E, ...sorusuna cevap vermeden... ...gönüllü kazanmak mümkün olmadı. Onun için de devamlı seyahatlerle... E, ...oralarda... E, ...illerde, ilçelerde tanışıklıklarla... ...gönüllü ağına ...oluşturmaya çalıştık. şehirle ile daha ufak şehirlerin... ...veyahut da kasabaların... ...köylerin farkı da bu oldu zaten. Evet. E, ve e, oy ve ötesi... ...ilk defa... E, ...dört ayrı... E, ...koldan e, bir Türkiye taramasını gerçekleştirdi. İşte evet, toplum kuruluşlarıyla ilişkiler, e, yerelde e, sorunların e, bizzat gözlenmesi. Oradan hiç şey var mı? Yani böyle önemli anekdotlar var mı? Anekdot çok ee, bir kere zaten hani bir İstanbul'dan veya hatta Ankara'dan kalkıp Van'a gittiğiniz zaman herkes sizi bağrına basıyor. Tabii. Bir olay, olay oluyor. Bir olay oluyor. Çok çok hakikaten duygu yüklü. E, hikayelerimiz var orada ee, Bunları e, web sitenizde Yayınlarsınız inşallah yayınlarız. Şimdi bir video çalışması yapıyor arkadaşlar ha, harika, Öyle bakalım nasıl bir şey çıkacak Oradan umutluyum güzel. ben merak ediyorum ee, Ve bölge sorumlularımızın Bazılarında gerçekten kişisel değişimler yaşandı ee, Yaşadıkları ne tecrübelerden bu? Dolayı e, ben orada Daha fazla şey yapmak istiyorum Sadece oy ve ötesiyle değil e, Sivil toplumun kendi başka kurumlarıyla veyahut da kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum diyen arkadaşlar var. artması evet. çok önemli. Ee, yani sivil bayağı de yalnız değiliz herhalde değil mi? <gülüyor> Tabi ee, şimdi oraya gittiğiniz zaman e, çok candan karşılanıyorsunuz, konuşuyorsunuz, ediyorsunuz vesaire falan Fakat İstanbul, Ankara, İzmir veyahut da işte diğer büyük şehirlerimizde e, sorumlu vatandaş bir mesele var, benim de hakkım var. Ben gider, buna bir bakarım, sorularımı sorarım, varsa bir çözüm. O çözüm içinde sistematik bir şekilde çalışırım diye evet. yaklaştı bugüne kadar. O evetisi modeli de bunun üstüne kuruluydu. Ee, büyük şehirlerimizin dışına çıktığımız zaman bu modelin biraz aksadığını gördük. Muhtelif sebepleri olabilir ama özellikle Doğu ve Güneydoğu'da e, bu seçim kanunundaki değişikliklerle de kolu kuvvetlerinin seçim e, alanında sandık çevresine daha doğrusu bulunabilmelerinin çok kolaylaştırılması e, ve bir takım işte sandık birleştirme taşıma uygulamaları gibi şeylerden dolayı ve genel ahvalden dolayı e, çok kolay bireyler kendilerini ortaya atıp evet ben bunu bakarım kontrol ederim ondan sonra da raporlamasını yaparım deme arzusunu bulamadılar. Evet bir çekingenliğin, çekingenliğin olduğunu biliyoruz oldu. hatta büyük şehirler bile bundan bir büyük ölçüde şehir, nasibini evet, aldı diyebiliriz. Şimdi o zaman bu da bana hep şeyi düşündürtüyor ee, sadece oy ve ötesi için konuşmuyorum seçim güvenliği için çalışan diğer sivil toplum kurumları için de aynı şey söz konusu. ...bizim burada oturup da kurguladığımız modellerle e, Türkiye'nin her yerindeki seçim güvenliği ihtiyacına cevap vermemiz mümkün olmayabilir. Ha, bu Sanırım evet. bundan sonraki dönemde e, önümüzde ne zaman seçim olur onu bilemeyiz artık ama... E, ...bunun üstünde biraz çalışmak, düşünmek, e, bölgesel stratejiler oluşturmak, seçim bazında stratejiler oluşturmak... ...farklı gönüllü yönetimi yöntemleri üstünde çalışmak gerekli olacak. Evet. Yani bir bölgeleri belki bu bakımdan da birbirinden ayırmak. Evet. Bir modelle her yere çözüm götürmek mümkün değil. Bundan bahsederken demin anekdot dediğin için söylüyorum, biliyorsun Urfa en fazla bahsedilen. ...kafada soru işaretleri olan... ...bazı durumlarda birazcık... ...seçim günü abartılan hikayelerin... ...falan da olduğu ama... ...izlemenin bazı zor sandıklarda zor oldu. ...ama olduğu. gerçekten çok zorlukların da yaşandığı... ...hatta Doğru. gönüllümüzden de bahsettik... ...eskiden oy ve ötesi gönüllüsü olup... ...şimdi... ...şeyle... Ah ismini getiremedim. Abdullah Şanlı. Ha Abdullah Şanlı. Evet. Mesela orada Medyascope'da çıktı. 10 Temmuz tarihinde İrfan Bozan'la bir program yaptı. Geçen programda da bahsettik. Dinleyicilerimize tekrar öneriyoruz. Mutlaka dinleyin. Hatta bize Çok de, bize de yazdı rapor olarak gönderdi. Şimdi burada şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ee, orada anlattığı için söylüyorum. Ee, Türkçe bilmeyen seçmenimiz var sandık başına gidiyor ee, ve siz orada bir takım işte böyle yazılmış kurallar vesaire filan falan ben bunları gözlemlemeye geldim diyorsunuz kuralların hiçbir tanesi ortada yok ee, peki o, o, o yönetmenlik anın kanunun kanun, yönetmenlik kanun vesaire, o, o anın problemi mi evet. Şimdi burada bir, bir, şöyle bir geri adım atıp kendimize şunu sormamız lazım Urfa'nın kimsenin yolu düşmediği bir köyündeki bir kadının kendi başına oy kullanabilme iradesini bu problemi çözmek oraya kalkıp bir günlüğüne gitmiş bir sivil toplum görevlisinin omuzlarında mı olmalıdır? Ve o, an, o dünyadan da hiç haberi, hiç haberi olmayan. Peki biz zaten o köydeki bütün sivil toplum adına konuşuyorum. Kız çocuklarının okula gidebilme problemini çözdük mü? Kadınların eşit hak problemini çözdük mü? Hangi problemi çözdük de oy verme kabinine eşiyle beraber girmesin problemini çözebilelim şu anda bir seçim içerisinde veya onu engelleyelim Engelleyelim. yani bu aydınlanmalar bu fark etmeler falan bunlar çok önemli ama zaten orada duran problemler bunlar bilmiyorduk diyemeyiz son seçimin marifeti olan değil, tabii. olaylar tabii, değil tabii bunlar değil. belki evet. cumhuriyet kurulduğundan beri veyahut da bağımsız seçimler başladığından beri olan herkesin kanıksadığı meşrulaştırmaya çalışmıyorum veyahut da yasal tabii ki demiyorum ama bir uygulama birçok uygulamanın bir dakika o öyle değil diye çomak sokulması bu iyi bir şey başlaması bir yerde bunun iyi bir şey tabii. ama bundan bir anda sonuç beklemek de e, gerçekçi değilmiş onu da fark ettik evet, öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki e, niyeti iyi olsa bile kolluk kuvvetlerinin müdahale edemediği veya tabii, etmekte tabii, tabii, zorlandığı tabii, tabii. bir takım e, yerel olaylardan bahsediyoruz. Evet. Çok evet. doğru. Saha böyle bir şeydi işte. Evet doğru. E, bu anlamda önümüzdeki dönemde sanıyorum bunlar aranızda tartışılacak. Hatta evet. e, sivil toplum kuruluşlarıyla evet. da konuşacaksınız herhalde. E, sonuçlarını gene programın e, bir konusu haline getirmek isteriz. Çünkü bu başka alanlara da etkisi olacak bir konu. Sadece seçimlerle ilgili, i̇lgili değil, bir şey doğru, değil. Doğru, yani, doğru. Eğitim konusunda İstanbul'da çalıştığınız gibi Türkiye'nin diğer bazı bölgelerinde çalışamıyorsunuz. O sivil toplum kuruluşlarına evet. da yol gösterici bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Oy ve ötesi ve, ve gönüllülerinin seçim döneminde çalıştığını belirttin ama bunun dışında seçim aralarında da Allah'tan ki boş kalmıyorsunuz <gülüyor> pek çünkü ee, sık sık seçim yaşıyoruz, seçim yaşıyoruz. Yani şans mıdır, var. şanssızlık mıdır? <gülüyor> Bilemeyeceğim ama. Evet, ama yani bu uçabalar geliştikçe tabii e, şanslı da diyebiliriz buna. Seçim aralarında ne yapar? Oy vötesi. Seçim aralarında oy ve ötesi biraz önce de bahsetmeye çalıştım gibi hakikaten vites düşürüyor, yavaşlıyor. Kalan çünkü işleri tamamlar. Kalan işleri tamamlaması gerekiyor. Şimdi bu e, seçimde. Biraz daha farklı bir çalışma yaptık. Seçimden sonra sahadan çok sistematik geri bildirim aldık. Fakat o kadar yoğun bir süreç oluyor ki. Böyle yani yorgunluktan artık şeyde Tabii. merkezi koordinasyonda çalışan arkadaşların kollarını kıpırdatacak halleri, halleri kalmıyor. kalmıyor. O nedenle de böyle bir herkesin bir zamana ihtiyacı oluyor. Fakat bu aldığımız geri bildirimlerin üstüne. Gözlemlediğimiz birkaç tane alan var e, ki esas iyileştirmenin yapılması gereken yerler olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi e, eğitimin e, daha fonksiyonel modüler hale getirilmesi. Çok Halbuki iyi, çok, bir, başarılı. çok, öyle, çok öyle, başarılı. Öyle, öyle. Çok başarılı. Yani e, ben her yerde örnek olarak gösteriyorum. Kendim de çok yararlandım. E, oy bötesinin hem görsel hem de yazılı dökümanları malzemeleri emek emek nasıl hazırlandığını arkadaşlar bile yani ta, orada çok ediyorum. küçük bir grup muazzam evet. geceli gündüzlü çalışıyor demek Bravo. bunlardan bir tanesi mesela ee, muazzam bir iş çıkarlar o eğitimin e, şimdi tecrübeli bir gönüllüyseniz Hepsini baştan dinlemenize ihtiyaç yok. O nedenle modüler hale getirilmesi, son değişikliklerin hmm, adapte doğru. edildiği kısımların kullanılabilmesi vesaire gibi böyle Ayrıca biraz daha Evet, biraz daha belki interaktif hale daha getirilmesi lazım. Daha fonksiyonel. Bu, bu bir şey ama bunu yine kim için söylüyorum senin benim için İstanbul'da daha önce tabii. bu işi yapmış Ankara'da İzmir'de Antalya'da işte ne bileyim ben Karadeniz bu işi yapmış gönüllü için söylüyorum. İlk defa yapacak olanlar içinse kapsamlı eğitimin müşahit nedirden başlayan eğitim. tabii her zaman olması lazım. Bir başka konu ile iyileştirilmesi gereken e, iletişim kampanyası kısmı seçim dönemi çok Yoğun iletişimin olduğu herkesin, her sivil toplum kuruluşunun siyasi, Partilerin. partinin vesairenin iletişimin yoğun olduğu bunun arasında kaybolmamak e, ve çok nokta atışı yapmak lazım. ...onun için üzerinde biraz... ...sosyal medya ağırlıklı... ...fakat sosyal medya yetmiyor... Ee, ...biraz da networklerle... ...iletişim üzerine de çalışmak lazım... ...bu ikinci bir konu olarak ortaya çıktı... Ee, ...gönüllü yönetimi... ...bir başka konu olarak ortaya İyileştirilmesi çıktı... Gereken, ...iyileştirilmesi gereken... ...sadece oy ve ötesi için değil... ...bütün sivil toplum açısından... E, ...gerektiği ortaya çıktı... Ee, ...gönüllü de artık belli bir... E, ...sistematik profesyonel... ...yaklaşım bekliyor... Bunun yapılması lazım ee, Sosyal sermayenin Genişletilmesi lazım ee, Yine şeyin başında Programın başında galiba biraz bahsetmiştim ee, Bu gönüllü Yapısında siz üstte ister platform ister dernek Vakıf neyse hep, hep bunların kendilerine göre Çizdikleri bir takım prensipleri Oluyor bu prensiplerin hepsi Birbiriyle örtüşmeyebilir ee, Öyle olunca da Kurumsal seviyede işbirliği yapmak bir takım resmi durumlara bağlı olabilir. Yani onu yaparız, bunu yapamayız. İşte tamam şunu konuşuruz. Fakat tabana indiğiniz zaman Gonca ile Gürhan zaten hani her gün aynı bakkaldan alışveriş yapıyor. Biri öbüründe, bir sivil toplumda, öbürü bir başka sivil toplumda çalışıyor. Aynı amaca, yakın amaçlara hizmet ediyorsa esas sosyal sermaye orada oluşuyor. Ve bu e, tabanın birbirini iyi tanıması, nerede ne var, kim var, e, bilgisinin çok iyi analiz edilmesi lazım. Çünkü iş oradan çıkacak. Doğru. Ama bu seçimde herhalde bu konuda da bazı adımlar Başladı. atıldı. Başladı. Özellikle de 81 ile evet. E, evet. yayılmakla evet. birlikte. Evet. Çok önemli sorunlarımızdan birisi de sanıyorum e, devlet memuru olan e, sandık başkanları. Bunlar çünkü hiçbir şey okumadan hı hı. yani tabii hepsini... Dememek lazım. Dememek lazım hı. ama yani büyük bir çoğunluğunun çünkü kime rastladıysam aynı problemden hı hı. bahsediyor. Bunların eğitimi konusunda veya da onların işlerini daha iyi yapmaları konusunda getirilebilecek bir çözüm var mı? Bunu hiç düşündünüz mü? İyileştirmelere dahil edilebilir mi? Orada seçim ilk ilan edildikten ve eğitim çalışmalarına biz tartışmaya başladığımızda bir gündeme geldi. Gidelim ...şeylerde, e, illerde ilçe seçim kurullarında e, böyle bir eğitim hazır olacak. Arzu ederseniz diyelim verelim. verelim dedik. Fakat bunu yapmaya e, gücümüz yetmedi. Adamımız, Zaman yetmedi. Adamımız, zamanımız yetmedi. Nefesimiz yetmedi bunu yapmaya. Ancak gönüllüyü eğitmeye, talebi olanları eğitmeye e, yetişebildik. Ama bu yapılmaz bir şey değil. Bir de tabii şu var... E, neden böyle bir ihtiyaç oldu? Neden işte bir takım gönüllüler e, oy ve ötesi veyahut da bir sürü başka sivil toplum kurumundan çıkıp sahaya sandıkların başında kurallar uygulanıyor mu diye bakalım dediler. Sebebi aynı yani istemeden birisine bu işi yaptırırsanız sadece vazife bilinciyle e, bir miktar işte tavsiye Doğru. biliyor veyahut Doğru. da çok tavsiye ediyor evet. Ama... E, bir hakkı burada ne oluyor? Ben bu alıyorum diyen birisiyle gittiğiniz zaman o zaman işler şahane bir şekilde tıkır tıkır yürüyor. Yürüyebiliyor. Doğru. Evet. Ee, belki de e, önümüzdeki dönemde Yüksek Seçim Kurulu'na e, bir sivil kuruluş olarak bu konuda bir Öneri götürmenin yararı olabilir. Götürürüz götürme evet, şey götürmekte bir Biliyorsun. program yok. Seçimlerden <gülüyor> önce de zaten Biliyorum. değişen seçim kanunuyla ilgili e, uzun bir dilekçemiz vardı. Evet. E, Bizim programımızda bahsettik Gözde evet. ile birlikte. Yani evet. kısım minör dikkate alınmalar oldu ama hani, o benim şahsi görüşüm. Bence yapılacak çok daha büyük şeyler vardı. Yine biz bunu yapmaya devam ederiz. Zaten bir sivil toplum kuruluşunun vazifesi. Vazifesi tabii. Mi? Doğru. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim ama ne dinleteceksin bize? Ee, böyle biraz kanlı canlı bir şey getirdiğim... Aman gibi. ne güzel. <gülüyor> ...seçim <gülüyor> enerjisiyle. Ee, Imagine Dragons'dan e, Believer... My CEO, ooh, The master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few. They look at me, took to me, me, shook at me, feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me you made me believe it. the mountain till it broke and it rained down it rained down like. i want to stop we can't Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Gonca Açıkal'ın oy ve ötesi gönüllüsü bu seçimde ise Türkiye Sağ Koordinatörü Açık Radyo programcısı olduğunu herhalde biliyorsunuz. Evet Gonca oy ve ötesi ön raporunu yayınladı ve... E, ha, tabii yakında da herhalde kesin raporda çıkacak değil mi? E, çok yakında mı bilmiyorum ama mutlaka çıkacak. Evet. Şöyle işte dediğim gibi herkes o kadar yoruldu Yordum. o kadar yoruldu ki bundan sonrasında. Bir bir sürü işinizi de bırakarak buluşuyor. E tabii yani. herkes e, çalışıyor. Tabii. E, özellikle yönetim kurundaki arkadaşlarım raporun üstünde çalışan arkadaşlarınızla akademisyenler var, avukatlar var. Kendi işlerini bir kenara etmek zorunda kaldılar kısa bir dönemde. Şimdi geri dönüyorlar yavaş yavaş. Hatta yeni evlenen bir çiftimiz var. E, yani Aa, evet bu hengamenin şey, iç kendisinde evlenmeye fırsat buldular diyecek evet yani. <gülüyor> <gülüyor> bravo tebrikler şimdi tabii ön raporda dikkat çeken önemli e, noktalardan bir tanesi de e, böyle garip şeyler var mesela yüzde 98 e, gibi sadece tek partiye veya tek adaya çıkan e, oy çıkan çıkmış, durumlar evet e, şeyler var şimdi raporun e, hadi saha ile ilgili olduğu için raporun bazı şeylerinden bahsetmek lazım Lütfen. tamamından değil ama e, biz bunu daha önceki seçimlerden sonra yaptığımız analizlerde de gözlemledik. Eğer Türkiye'nin e, ortalamasının üstünde e, bir oy kullanım ortalaması varsa bir yerde e, orada tek bir tarafa eğilim aşırı derecede artıyor. Yani bu e, işte her şeyde sandıkta olmuyor bu tabii çok sayılı sandıkta oluyor e, ve oradan tek bir tarafa doğru. Oy çıkıyor ağırlık kazanıyor Bu bir anomali ama bunu e, Tabii nasıl Analiz etmek lazım üstüne Ne şekilde eğilmek lazım e, Buna kriminal bir vaka Olarak mı bakmak lazım bir tesadüf Olarak mı bakmak lazım siyasi eğilim Olarak mı bakmak lazım Bence bunları Sandığın, tek tek özelliği, sandığın midir? özelliği midir Ona, Onları tek tek incelemek lazım Bunların hiçbirisinin oy ötesinin kağıt üstüne Bakarak söylemesi mümkün, mümkün değil tabii. Bu raporlanır Ondan sonra bu konunun birinci sahibi olan siyasi partilerin bunun üzerinde çalışması beklenmiş. Geçmişini incelemek lazım. Evet. Diğer seçimlerde evet. aynı sandıklı evet. durumdadır. Evet. Bunlara evet. bakmak evet. lazım Bunlara herhalde. bakmadıklarını şahsen ben açıkçası bilmiyorum. Evet. Siyasi partilerin baktıklarını ümit ediyorum. Çünkü gözlemlediğimiz şey hakikaten ciddi bir sapma. Ee, ee, işte siz bunu siyasi olarak. partilere raporladınız değil mi? Bu, şimdi bu raporun bir parçası o ilk başta raporladığımız tutanak birebir tutanaklarda çıkan e, şeyler uyuşmazlıklar. Evet. Bu söylediğimiz birazcık daha daha sonradan elimizdeki yani itiraz süresi falan bittikten sonra elimizde biriken verilerden. Onun için raporu zaten herkese açık ve yolluyoruz siyasi evet. partilerde. Ne kadar büyük bi büyüklükten bahsediyoruz? Şöyle bakayım ezberden konuşmayayım kağıtlarıma bakayım size söyleyeyim. Şimdi şeyin yaklaşık hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde... 15 biner sandıkta da böyle bir bu şeyden yüzde 95'ten fazla katılım olduğunu görüyoruz. Bu söylediğim katılım. O parti veya bu parti. Yok yok yok hayır bu katılım. katılım. Türkiye ha. katılımı yüzde 85 civarında dersek hani böyle iyi seçimlerde bu civarda evet. oluyor. Buralarda yüzde 95 olmuş. Şimdi bundan sonra bu yüzde 95 ve üstünde katılım olan sandıklarda ne olmuş diye tek tek onlara bakmak artık lazım. Çünkü genelde gözlemlenen Orada bir tarafa doğru eğilimin artı, ağır, e, işte bu torba halinde e, oy çıkıyor e, bir partiye veyahut da bir adaya. Onların incelenmesi lazım. Neden Bunun olduğunu. Bunun toplamı da 15 bin sandık. 15 bin sandık evet, evet diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı e, sonuçta... Pardon çok özür dilerim pardon. sözünü kesiyorum. Bir de bu 15 bin sandığın hepsi dengeli bir şekilde gözlemlenebildi mi? Onu da şimdi onun analizi yapılıyor. O, o kapsamlı rapor çıkar. Yani orada... E, Gözlemci, e, siyasi parti gözlemcisi, evet. bağımsız müşahit var mıydı, kimler vardı, nereden vardı, kaç tane vardı falan gibi şeylerin de analiz edilmesi lazım. Sadece... Ee, seçim kurulu mu vardı? Seçim kurulu tam mıydı seçim esnasında falan? Bunlara bakılması lazım ama dediğim gibi bu oy ve ötesinin işinden ziyade siyasi partilerin dikkat etmesi gereken evet. bir nokta. Bu 15 biner sandık Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekili seçiminde de 5 aşağı 5 yukarı aynı ölçü, sandıklar tahmin Örtüştüğüm. ediyorum. Evet, evet, öyle. Evet. Ama bunun detay açıklamaları gelecek. Gelecek. Evet. evet. Bir diğer e, önemli noktalar. Şimdi bir şeyimiz vardır. E, her seçimde yaptığımız Türkiye Barolar Birliği ile Ankara'da bir çağrı merkezi vardır. E, bu hakikaten çok e, işe yarayan bir çağrı merkezi. Özellikle Mesela bu ihbarlar, konusunda, ihbarlar konusunda. Çok önemli. E, referandumda herkesi şaşkınlığa düşüren e, bu mühürsüz e, zarf e, pusula vesaire hikayesinin e, aslında ilk verilerinin o çağrı merkezine geldiğini sonradan yaptığımız analizlerde, incelemelerde gördük. Böyle bir şey beklenmediği için e, onun üstüne odaklanılmamış o anda. Ama tabii her şeyden bir ders çıkıyor. Neyse onun için çağrı merkezinin önemini e, bu, bu nedenle söylemek istedim. Gelen şeyler arasında genellikle e, her seçimde olduğu gibi işte şey için oy vermek için e, birden fazla kişiyle aynı kişinin birden fazla kişiyle e, oy verme kabinine girmesi e, gibi genelgede açıkça belirtilmiş olmaması gereken e, gerektiği belirtilmiş şeyler var. Bir de bu sefer şu e, şeyler vardı hatırlarsanız e, kolu kuvveti mevzusu vardı. Evet kolu kuvvetinin Evet. E, sandık alanına... Girebilmesi. Girebilmesi. Üstelik de bu herhangi bir vatandaşın davetiyle yahut da işte seçmenin davetiyle de olabiliyordu. İlla ki sandık kurulunun Eskiden daveti... sandık kurulu evet. başkanının evet. davetiyle evet. mümkündü. Bunun bir... Evet. Bunun yarattığı bir takım rahatsızlıklar bildirildi. Bayağı yoğun rakamlar var burada. Bir de e, tabi bunların e, sayısını vesairesini bilmiyorum şu anda ama mesela kolluk kuvvetlerinin ee, seçim sonuçlarının sayımında, o çetele tutulması aşamasında oturup o işi yaptıklarına dair de çok sayıda telefon geldi. Bu çok garip bir durum. Doğru. Ee, hani seçimin tarafsızlığı, bağımsızlığı bir yana, e, kolu kuvvetinin bir yerde bulunmasın problem var demi evet. manasına geliyor. Sorduğun zaman da e, amirime raporlayacağım evet, evet, diyor. Evet, evet. Böyle garip şeyler geldi. Ondan sonra şey var yine içeriye siyasi parti temsilcilerinin veyahut da bağımsız müşahitlerin alınmaması sayım aşamasında falan bunların hepsi değerlendi. Fakat bu sefer herhalde seçimin gerginliğinden midir nedir artan sayıda fiziki müdahale raporlandı yani DARP. Diyorlar ona ama işte attık ne dersem itişme kakışma, dövme Çekiştirme, müdahale, müdahale evet. falan filan bayağı ciddi şeyler oldu Bizim gönüllülerimizden de Diğer sivil toplum gön gönüllülerinden de Karakolda kendisini bulanlar oldu Böyle garip durumlar Bu sefer çok yoğun yaşandı Çok rahatsızlık verici bir bilgi olarak Bunu da paylaşmak istiyorum evet. Sahada avukat her, san, her okula bir avukat kampanyası yapıldı. Bu başarılı oldu mu? Her okula, her okula bir avukat. E, tabii bu da e, her sandıkta mutlaka bir müşahit gibi aslında bir vizyon. E, i̇yi ki yapıldı. Çok da manalı sonuçlara ulaştı. Sayılar bende yok ama e, hem bizim hem o kampanyayı yapan arkadaşların... Ki kendilerine çok çok teşekkür ederim Gerçekten saatlerce günlerce oturup Avukatlara telefon ettiler Bütün Türkiye'nin her yerindeki avukatlara telefon ettiler Ve görev alır mısınız diye sordular Bence büyük bir iş başardılar Bunun bu şekilde devam etmesi lazım evet. Bunun Çünkü, raporunu kimden almak mümkün Bunun adil seçim platformundan alabilirsiniz tahmin ediyorum. Evet. Bunun şöyle bir şeyi de var Avukatların hepsi de böyle Kendilerine böyle bir alanda ihtiyaç duyulacağının Farkında değiller veya hatta bunun bir ihtiyaç olduğunu e, Avukat da bir gönüllü onu da mobilize etmek lazım. Tabii. Ee, bence çok çok iyi bir iş yapıldı orada. Ee, biz de özellikle tabanda e, şeyleri, gönüllüleri buluşturmayı tercih ettik burada. İhtiyaç varsa paylaşalım edelim diye. Olabildiğince artık bir daha olursa daha iyisi olur. Doğru. Ee, ayrıca oy ve ötesi e, gönüllüleri e, sadece... E, Müşahit olarak görev almadılar, siyasi partilere de önemli destek verdiler ve sandık kurulu Sandık kurulu Bütün oldular. sivil toplum şeyleri, kurumları veyahut da platformları diyeyim, sandık güvenliği için çalışan ilk önce bu tavsiyede bulundular. Yani eğer bir siyasi partide sandık kurulu görevlisi olmak isterseniz lütfen öncelikle onu yapın diye. Ondan sonra ama herkes siyasi partiyle bağlantısı olmasını istemeyebiliyor Gönüllü olmak ondan sonra geliyor Bu şeyde seçim döngülerinde şu vardır Son günlerde son haftada büyük bir yoğunluk yaşanır Zaten yetişilemez işte insanlar yerleştirilemez sandıklara falan filan Bunu yapınan herkes biliyor Çok yoğun gelir. talep gelir Ama ondan önceki zamanlarda hep konuşma şeydir Sandık kurulu Kapanana kadar sandık kurulu üyesi olması kapanana kadar sandık kuruluna gitme e, daha öncelikli bir iştir. Ondan sonra gönüllüye gelir. Ama tabii hep işte son dakikaya bırakınca e, o iş birazcık sandık kurulundan gönüllü tarafına kayması, kayması gerekiyor. Evet, tabii. gerekiyor. Bir de orada da bir e, başvuru sınırı var evet, tabii evet. sandık kurulu üyesi için ama bunu da bir tecrübe olarak kaydedelim. Başka önemli bir not var mı? Başka önemli bir not bu şeyin e, Sina da bahsetti ama e, telefonla fotoğraflayarak tutanak gönderilmesinin e, çok büyük bir faydasını görüyor. Çok kolaylaştı herkes çok kolaylaştı. için bu doğru, iş. E, o önemli ama tabii onun da bir takım e, aksadığı yerler oldu. Mesela işte internetin kesildiği durum oldu. Özellikle Doğu Anadolu'da e, tam o saatlerde bir atlarda sıkıntı oldu. Nedense fotoğraf gönderilemedi vesaire. Belki yoğunlaşma oldu. Yoğunlaşmadan e, depremde olabilir. Depremde falan çok karşılaşıyoruz. Doğru, biliyorsun. Doğru. Doğru. doğru. Ondan Herkes olabilir. Herkes birbirini arıyor. Bir anda bütün... E... ...telefonlar, hatlar blokör. Orada şey yapmamız gerekti... ...bazı... ...işte bir 10-12 tane artık rezolüsyonuna göre... ...fotoğrafın e, depoluyabiliyor tutanak... ...onları sonradan gönderebildiler... veya da sonradan bir fotoğraflayıp... ...gönderip böyle iptidai yöntemlerle... ...onları biz aldık, sisteme attık falan... ...böyle şeyler yaşandı... E, ...ama bu yöntem... ...yani ne kadar kolaylık getirirseniz gönüllüye... ...o kadar çok sonuç alıyorsunuz... ...zaten gönüllü... ...yani sadece bu seçim günündeki gönülden bahsetmiyorum. Her yerde saha çalışması benden daha iyi Bütün sivil çalışma Benden abi. daha iyidir. Evet. Gönüllünün önüne yapacağı işin tarifini net ve somut bir şekilde koyarsan, alacağı sonucun neye hizmet ettiğini anlatırsan gönüllüyü tutamazsın. Biz de bunun için zaten bir kampanya yapmıştık. Böyle yeşil pelerinler giydiler. Hepsi birer süper kahraman oldu gönüllülerin. Ee, çok sevdiğim çok bir hak ettiler e, çok sevdiğim bir arkadaşımın lafıdır. Ee, Ferin o da şey der. 24 saatlik kahraman der ee, sandık başındakileri hakikaten o duyguyu veriyor insana. Evet, şimdi 24 saat dedin ama özellikle sizin merkez çalışmanızdaki e, yoğunluğu dinleyicilerimizin kestirmesi pek mümkün değil. Evet. Ee, 7-24. 30. O mesela e, sadece. Cumartesi gününden pazartesi günü akşamına kadar veya salı günü akşamına kadar bir şey verebiliriz. Söyleyeyim. Şimdi cumartesi günü seçimden önceki gün. E, o ötesinin modeli, e, diğer sivil toplum kuruluşlarında bu konuda çalışan platformlarda farklı modeller var. O ötesi modeli insanların birbirini tanımasına dayanan Dayana. bir model evet. o nedenle zaten tamam, dokunmasına. O da, dokunmasına yani biz internet üstünden e, seni buraya yerleştirdik hadi git o gün görev al diyemiyoruz bizim modelimiz birbirimizi bilelim yaptığımız işi bilelim dayanışalım birbirimize destek olalım evet. zaten işin büyük bir kısmı dayanışma ee, Cumartesi günü aslında bununla geçirilen bir gündür Artık eğitimler vesaireler bitmiştir, bitmiştir. Sonra tuşlar yapılır işte bir şey basılacak gönderilecek gelecek filan falansa onların bitmiş olmasının gerektiği bir gündür Biraz da dinlenmek gerekir ama kimse dinlenemez ee, Pazar günü herkes sandık başına gider ee, Koordinasyonda çalışıyorsak Veyahut da işte t 3'te çalışıyorsak Biz de bir odaya gireriz Telefonların bilgisayarların başına otururuz Gelen sorulara cevap veririz Gelen problemleri çözeriz yani Barolar Birliği'ndeki çağrı merkezinden başka Herkes de e, bunun bir için Seferber olmuştur İletişim grubu vardır anlık olarak Sosyal medyada ve diğer yerlerde Duyurulması gerekenlerin üstünde e, Çalışır ona odaklanır Gelen e-mail'lara cevap verilir Her kanaldan soru gelir çünkü Doğru. Onlara cevap verir bir de e, Bilgi işlem tarafında da Arkadaşlar otururlar işte şeyin e, Yazılımın son hali e, Data gelmeye başladığı zaman ne olacak falan, Onların daha sakin bir ortama ihtiyacı vardır onları bulaşmayız bir kenarda dururlar Bu pazar günü işte sabahın saatin Beşinde başlar e, Seçim sonuçları Alındığında işte bir şey olur ne yapıyoruz ne ediyoruz falan onlar olur bir hengame ortaya evet. çıkar biraz televizyonlar falan takip edilir. Ondan sonra işimiz var bizim aslında tabii. hadi tutanaklar yüklenecek başka problem kaldı mı gelen e, bilgiler derleyici. Bir de hatırlatmakta fayda var vesaire. dinleyicilerimize tutanaklar sadece gönüllülerden gelmiyor evet. çünkü T3'e girmek herkes açısından evet. mümkün. Ee, Yeni gönüllüler çıkabiliyor Tabii. ve onlar da hemen görev üstleniyorlar ve onlar da tutanak gönlüyorlar. Evet. Evet. Aynı sandıktan birkaç tane tutanak olabiliyor. Bu seçimlerde benim oğlum ilk defa görev yaptı. Ee, Esenlerde bir okuldaydı. Ee, hem kendi sandığının ki hem de ...iş güzellik yapıp bütün gönder göndermiş... Tabii ...böyle bir de bunları sonradan ayıklıyor sistem... ...tekil Doğru. tutanak haline getiriyor falan... ...böyle şeylerimiz oluyor... ...ondan sonra da artık onların analizi devam ediyor... ...tüm tutanakların yüklenmesi bittikten sonra... ...meşhur çitleme işi başlıyor... ...tutanakların tek tek gözle kontrolü... ...bunu kontrolü. da gönüllüler oturdukları yerlerden yapıyorlar falan... Bu da pazartesi akşamına kadar e, ediyor, yoğun bir, bir şekilde devam ediyor. devam ediyor. Sonra giderek azalıyor. Artık ondan sonra analizlerin yazılması, partilere e, bilgi aktarılması, yine gelen soruların vesairelerin cevaplanması. 36 saat topladım ben. Eh öyle evet. diyebiliriz. Evet. O, 36'dan fazla 48. Bir, e, bir, bir 72 evet. saate kadar böyle bir şeyimiz olabilir yani bir yoğunluğumuz bazıları olabilir. Bazıları için Bazıları olabilir. için evet. Tabii, Ama gönüllümüz akşam e, tutanağını alıp gönderdikten sonra... Ee, ...yapacak başka bir şey yoksa... E, ...gidip ayaklarını uzatıp seçim sonuçlarını <gülüyor> takip edebilir. <gülüyor> evet. Şimdi... E, ...seçim sonuçlarını... ...önceden açıklama gayretinin... ...ki hmm. bu taahhüt edilen... Hmm. ...özellikle... ...Adi e, Seçim adi Platformu'nun... platformunun e, Yöneticileri diyelim iki milletvekili tarafından seçim önce, seçim günü öncesinde taahhüt edilen e, bu sonuçların işte Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce ve Anadolu Ajansı'ndan önce ilan edilmesinin böyle bir gayretin e, bir anlamı olduğunu düşünür müsün? Şimdi çok e, samimi olarak cevap vereceğim. Bunun bu seçim sonucunu ilan edilmesi mevzusunun Adil Seçim Platformu'nun yaptığı bir sürü şeyin önüne geçmesine çok üzülüyorum. Evet. Çünkü... Bir sürü başarılı Bir işi. sürü başarılı, gerekli, ilk defa yapılan işin önüne geçti ee, ve çok ağır eleştirilere de sebep oldu. Eleştirilecek bir şey doğru. Bir, bir takım problemler oldu vesaire. Onları da raporlarında anlattılar. Fakat evet yeni şu... raporları da 23 sayfa olarak yayınlandı adil seçim platformunun internet adresinde bunu bulmak mümkün Evet twitter'da da var oradan da bağlantıyla doğru. girip bulabilirsiniz 23 sayfa biraz uzun olmuş ama konuyla gerçekten bu kadar ilgilenip eleştiren herkesin bir şey söylemeden önce onu okuması lazım doğru. Ondan sonra konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum Şimdi orada ...şöyle bir şey var... Bu şu, ...şu inanış var... ...aa önceden açıklanıyor seçim sonuçları... ...işte insanlar manipüle ediliyor... ...yok sandıkların başından herkes ayrılıyor falan... ...böyle bir şey yok... ...yok evet olmadı da... ...böyle bir şey yok... ...kaç seçimdir artık herkes öğrendi... ...işin nasıl yürüdüğünü... ...ne yapması gerektiğini biliyor... ...oradan gönüllü falan kalkıp da gidip... ...sandıkların Başka boş, ...bir şey söyleyeyim yani. sana yani... ...sandık başındaki gönüllünün o sırada... ...televizyon izlemesi mümkün yok değil... Canım, ...bu meselelerle nereden? uğraşması mümkün değil. ...onun bir tek amacı var... ...bir an evvel... ...sandık sonucunu ilgili olduğu... ...yere bildirmek... ...başka bir derdi yok yani... Doğru, doğru söylüyorsun... ...bu şeyin... ...dediğim gibi adil seçimin yaptığı işin... ...buraya indir gelmesine hiç gerek yok... ...çok iyi bir... Yazık Yazık. Ya. ...çok evet. iyi bir girişim olarak bakılması lazım... ...ha... Sonra şunlar düşünülebilir. Peki bunun içindeki paydaşlar neler yaptılar? Hangi işler doğru yapıldı, Hangisinde eksikler var falan filan bunların düşünülmesi lazım. Siyasi partiler var, sivil toplum var içerisinde. Bu modelde mi olmalıdır? Ona bakılması lazım. Siyasi partilerin üstüne düşen işler bu kapsamın içerisinde olmak zorunda mıdır? Vesaire. Muhtelif sorular sorulabilir. Ama aa, sonuç açıklanacaktı, açıklanmadı ee, kısmının her şeyin önüne geçmesini üzülüyorum onu söyle Evet ayrıca bu konuda taahhüt verenler de kalkıp da bunun arkadaşlarını yapmadılar yani Aynen. o da adil seçim platformundaki gönüllü arkadaşlarımızın sırtına yüklendi. Yendi. Doğru. Ben bu doğru. konuda bir açıklama e, yapılmasının bir rapor hazırlanmasının bile e, çok e, önemli olmadığı kanısındayım tek satır yeterdi. yeterdi yani bunu taahhüt edenler açıklasınlar denebilirdi ayrıca önümüzdeki dönem açısından da e, bunun gerçeği saptıran bir yönü de olduğu kanısındayım hmm, bunu da hmm. e, yaptığımız programlarda vurgulamaya çalıştım yüksek seçim kurulunun ...sonuçlarının doğru olup olmamasının garantisi sandıkta var mısın yok musun? Eğer sandıkta bir izleyici olarak varsan ve oradaki tutanağı alıyor... Ve bunu da ilgili olduğun bölüme gönderiyorsan, kuruluşa gönderiyorsan... ...onun arkasından artık Yüksek Seçim Kurulu doğru yaptı, yanlış yaptı diye bir... Onlar e, önce bilgi aldı, öbürü sonra e, bilgi e, aldı be, vesaire. Evet, gerek e, yok gerçekten. Lazım. Çünkü zaten e, şu anda oy ve e, ötesinin yapmış olduğu... ...tutanakla yüksek, yüksek seçim kurulunun sonuçlarını karşılaştırması son derece yeterli ve orada da esas... ...buna e, benzer bir çalışma. O ötesi evet. yapar veyahut da başkası, başkası yapar. Bu, bu, bu, bu yaklaşımın evet. yani karşılaştırmanın bu şekilde yapılmasının e, aslında gereken ihtiyaca cevap vermesi lazım. Evet. Bir tek tabii şu ayrı konu, e, o itiraz süreleri... E, bu kadar manuel bir iş için çok kısa. Çok kısa evet yani Cumhurbaşkanlığı için 24 saat evet. ve milletvekili evet. seçimleri için de evet. 48 saat. Ee, hani seçimimizin bir güne sığdırılması vesairesi falan ayrı mevzu zaten neden hala her şey kağıt üstünde yapılıyor falan bunlar hep bizim kendi kendimize aramızda bazen konuştuğumuz şeyler seçimlerle ilgili ama artık onlar başka bir şeyin konusu Türkiye'de seçimlerin yapılış şekli başka bir konu. Evet e, hemen son dakikalarda sormak istediğim bir diğer konu seçim için çalışan gruplar arasında e, olabildiğince e, bir ortak çalışma gerçekleşti. Ama e, özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olarak bu paylaşımı arttırma konusunda örneğin mesela eğitim materyallerinin herkes tarafından hazırlanmasına gerek yok e, diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda neler yapılabileceği konusunda hiç düşündünüz mü veya senin düşüncelerin neler? Şöyle bunu oy ve ötesi yönetimi olarak oturup tartışmadı arkadaşlar henüz bildiğim kadarıyla ama... ...çünkü daha bir Ağustos'ta falan birkaç toplantıda bunlar ele alınır. Bizim saha şeylerimizde de onlara girdi sağlayacak... Ama şunu gözlemliyorum. Sahada çalışırken e, bu süreç içerisinde gözlemledim. E, herkesin kendi becerisinin e, daha iyi olduğu alanda çalışması, birisinin saha çalışması yapması, öbürünün seçim güvenliğinin bir alanını çalışması, bir tanesinin eğitim, bir tanesinin kampanya alanını çalışması gibi bir model düşünülebilir. Öte yandan... Türkiye'deki genel sivil toplum işbirliklerine baktığım zaman bu bana çok umut verici bir şey gibi de gelmiyor. Hani böyle bir kötü de bulundum ama harika bir sicilimiz olduğunu da düşünmüyorum. Ama bu da yeni bir konu belki de olur. Olur. Belki evet. de olur. Ben bütün seçim öncesi ve seçim süresince... ...en büyük şansımızın... ...zamanın çok kısa olması olduğunu... Düş evet. e, ...belirttim... Evet, evet, ...ve evet, hakikaten doğru. onu düşünüyorum... Doğru. ...yani birbirimizle uğraşma... E, ...vaktimiz olmadı... Evet, o, ...o nedenle de e, birçok şey... ...başarılıdır... E, ...özetlersek hakikaten... ...bu alanda çalışmış olan... ...hem sivil girişimler hem... ...sivil toplum kuruluşları... E, ...son derece önemli bir... ...çalışmayı başardılar... ...ve 180 bin sandığın... Çok büyük bir kısmına adi seçim platformunun açıklamasına göre yüzde doksan küsura kadar ulaşmışız ve bu hakikaten önemli ve Türkiye'de ilk ilk başarılan bir konu diye düşünüyorum Gonca çok teşekkürler Rica Sağ ederim. Olasın. bitirmeden bir şey söyleyebilir Lütfen, miyim tabii Şimdi de. bu seçim ciddi konu biraz da asık yüzlü bir konu oldu genellikle böyle konuşuluyor ama bir film tavsiye edeceğim eğer seçimlerde özellikle de olarak çalıştıysa dinleyicilerimiz bu bir Hint filmiydi ben de festivalde seyrettim Amit Masurkar'ın bir filmiymiş Newton adı çok gırgır bir film Hindistan'da çok ücra bir köyde e, gidip e, seçim kurulu ve gözlemcilik yapan bir grubun hikayesi. Çok enteresan. E, onu seyrettikten sonra halimize şükredebiliriz belki. <gülüyor> <gülüyor> Newton dedin, Newton evet. Peki çok güzel. Evet e, Gonca Açıkalı'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu hafta Altın Saatler programında e, konuğumuzdu Gonca, oy ve ötesi. Gönüllüsü ve bu seçimde de Türkiye sağ koordinatörü olarak çalıştı, açık radyo programcısı. Ee, evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.